FİZAN EKSPRESİ Farsi Dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan... Milat Bülent Kılıç. Selam Berdustanegermi. Ez Ezaçık radyo programı Fizan Express'i rahmiş nevit. Milat Bülent Kılıç'tı. İran'da eylemler bugün 114. gününde. Yani haftaya bugün 4. ayını doldurmuş olacak. Bu büyük bir başarı ama bence kimi önemli sorunlar da var. Ve e, bu sorunların bazılarını bugün konuşma olanağı bulacağız sanıyorum. E, uluslararası yaptırımların, e, uluslararası kimi görüşmelerin son bulmasının ve e, halkın piyasaya uyguladığı yaptırımların bir sonucu olarak İran'da günlük hayatta geçerli olan para birimi e, olan Tuman e, ciddi değer kaybına uğradı. Ve Türk lirasınca söyleyecek olursak 1 doların 45-46 lira olduğu bir ortam oluştu. Bu her an daha da yükselebilecek gibi gözüküyor. Bankalarda nakit akışı tamamen durdu ve bankalar camlarına para yok duyuruları asmaya başladı. Bu nedenle de İran Merkez Bankası Başkanı görevinden istifa etti. Yerine de yeni biri atandı. Önceki haftalarda da dediğim gibi İran'da birçok kapalı çarşı zaman zaman da olsa boykotlara ve kepenk kapatma eylemlerine eşlik etti, ediyor. Ama 43 yıl önce Hümeyni'nin iktidara el koyma sürecinde ona en büyük desteği sunan Tahran Kapalı Çarşısı olaylar başlayalı beri bu çağrılara uymadı, karşılık vermedi ve rejimin yanında durmaya devam etti. Eylemciler ise Halka o zaman siz vatandaşlar olarak buradaki esnafı protesto edin çağrısında bulundu. Eylemciler geçtiğimiz hafta cumartesi günü için yani 31 Aralık için kapalı çarşı esnafını eylemlere davet eden bir çağrı yayınladı. E, beklenti o gün esnafın kepenklerini kapatması ve Tuma'nın yani İran'daki bu geçerli günlük hayattaki geçerli para biriminin uğradığı değer kaybının protesto edilmesi için bir eylem başlatılmasıydı. Ama eylemin başlangıç saati olan 11'de esnafın ve eylemcilerin sayısından çok daha fazla polis toplanmıştı oralarda. Buna bir de söz konusu esnafların büyük bölümünün rejim yanlısı olması eklenince eylem kapalı çarşının sadece belli bir bölümünde söz konusu olabildi. Orasıyla sınırlı kaldı. Halk yine de yakınca bir yerlerde toplandı, sloganlar attı e, ve bu mekanlardan alışveriş etmeye devam eden İranlıları protesto edip aşağıladı. Tabi e, resmi televizyon kanalları haberleri e, o gün orada hiçbir şey olmamış, olamamış gibi vermekten de geri durmadı. İran'da devrim süreci olaylar başlayalı beri somut olarak bir önderlikten ve örgütlenmeden yoksun olarak devam ediyor. Küçük örgütlenmeler olduğunu biliyoruz ama bunlar daha çok yerel direniş çeteleri formunda oluyor. Bu önderlik, liderlik yoksunluğunun yarattığı kimi sakıncalar ve bir boşluk da var. Tam da bu nedenle yeni yılın ilk saatlerinde İranlı altı ünlü Twitter'dan ortak bir çağrı yayınladı ve İran halkını birlik olmaya, ortak mücadeleye davet etti. Bu altı kişilik listede Şehzade Rıza var. Ee, İran'da olduğu dönemde reformcu mollarları, özellikle de Mir Hüseyin Musavi'ye yakınlığıyla bilinen ve uzun süredir e, Batı'nın büyük bir hararetle bir star haline getirmeye çalıştığı kadın aktivist Mesih Ali Necat var. Ee, bunların dışında ülke dışına kaçan ünlü futbolcu Ali Kerim'i var. Ukrayna uçağında eşini ve kızını kaybeden. Ee, ve özellikle de Berlin'deki rejim karşıtı, o çok büyük mitingin organizatörü olan e, böyle öne çıkan Hamid Esmailiun var. E, artık Hollywood'da da ünlü sayılabilecek olan sinema oyuncusu Goldschiff'te Ferahani var. Bir de e, moda modelliği yapan meslebi olan Naze'nin e, Bonyadi var. Yani e, Batı'nın direnişçi İran halkına Önerdiği önderlik futbol, moda, sinema gibi alanlardan gelen altı kişiden oluşuyor. Tabi bu listedeki adlar fazla iri laflar etmemeye özen gösteriyor. En azından bunların bir bölümü. Ee, ama bu tweet'i atmaya karar verdiklerinde İran'daki muhalif güçlerin temsilcileriyle bir iletişim kurmadıkları, onlarla işbirliğine gitmeye yeltenmedikleri de anlaşılıyor. Herkes karşı çıkmasa da, özellikle Şah yanlısı kesimler alkışlasa da, bu tweet ciddi tartışmaları da tetiklemiş oldu. Devrimci kesimden bazıları Batılı ülkelerin bu gruplar aracılığıyla halkın devrimini çalmaya çalıştığını öne sürüyor ve sert açıklamalar yapıyor. Onlara göre Batı ve onlarla işbirliği halindeki İsrail, Suudi Arabistan gibi kimi ülkeler. Çok büyük bütçeleri olan ve muhalif yayın yaptığı iddiasındaki İran International, Menotoğ gibi televizyon kanalları aracılığıyla büyük bir manipülasyon içindeler. E, halkın devrimci sürecini çalıp bu arada da bu türden ünlüleri figüran olarak kullanarak e, Şah'ın ailesine ve e, İran milliyetçilerine teslim etmeye çalışıyorlar diye düşünüyorlar. Ben hafta içinde bu konuyla ilgili daha kapsamlı bir yazı da yazdım. Şimdi bir parça burada özetlemeye çalışıyorum onları. İran'da devrim sürecinin başından beri Beluçlar, Kürtler, Bahtiyariler, Lorlar gibi halklar ağır bedeller ödediler. Ülkenin belli bölgelerinde son zamanlarda olayların tansiyonu düşmeye başladı. Buna karşın bu halklar ilk günkü bağlılıklarıyla mücadeleye, de, mücadeleye devam ediyor. Ee, bu nedenle bu halkların direnişçi kesimlerini olası bir e, önderlik şemasına yerleştirmemenin sonuçlarının ağır olacağını düşünüyorum ben. Ve bu harekete ciddi zararlar vereceğini düşünüyorum. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te yayınlanıyor. İran uzun yıllardır bir su ve kuraklık sorunu yaşıyor. Bilinçsizce kullanılan yeraltı kaynakları da yavaş yavaş tükenmeye başlamış durumda. Ünlü Urmiye Gölü on yıllardır can çekişiyor. İsfahan'da üzerinde tarihi ve turistik değeri çok yüksek. Muhteşem köprülerin de bulunduğu Zayende Nehri yılın büyük bir bölümünde neredeyse kurumuş halde oluyor. Buna bir de ülkenin birçok kentindeki, özellikle de Tahran'daki hava kirliliğini eklememiz gerekir. İnsanlar bu soluduğumuz her neyse hava falan değil diyorlar. Rejim biraz da bunlara sığınarak geçtiğimiz hafta okulları ve üniversiteleri tatil etti. Ee, elbette hava gerçekten kirli ama bu uygulamanın nasıl amacın üniversite ve lisedeki direniş dalgasına çelme takmak olduğunu düşünenlerin sayısı çok fazla. Ee, su ve hava e, bu iki öğe e, üzerinde çok fazla durulmuyor olsa da İran halkının halkının e, isyanının arkasında da e, yer alıyor. Yani Bu ayaklanmaları tetikleyen öğelerden biri de e, çevreyle ilgili bu sorunlar. İran'da bazı bölgelerde olayların tansiyonunun düşmeye başladığını seziyorum dedim biraz önce. E, umarım yanılıyorumdur ama öyle seziyorum. E, bunun birçok nedeni var tabii. Bence en önemlisi yurt dışından sokulan nifan e, eylemcilerin kafasını karıştırmaya başlaması. Baştan beri kusursuz bir direniş bloğu oluşturmuştu İran devrim hareketi. Ama şimdi küçük de olsa çatlamalar başladı ee, ve bu da moralleri bozuyor, e, kararlılığı kırıyor gibi geliyor bana. Elbette e, yeni, büyük ve daha güçlü bir dalga bütün bu tabloyu ansızın değiştirebilir. E, çünkü son dört ayda hep böyle oldu. Bütün umutsuzluk, karamsarlık noktalarında hareket daha büyük bir Atılım yaptı, tazelenmeyi başardı, yenilenmeyi başardı. Ben yine öyle olmasını diliyorum. Ama bu küçük serçme, sürçme evresinin bile önemli bedelleri oldu oluyor. Birçok kentte güvenlik güçleri sokakları yeniden işgal etti ve ağır bir baskı uygulamaya başladı. En acısı da Mehsa öldüren ahlak polisi devriyesi son günlerde yeniden sokaklarda gözükmeye, cirit atmaya başladı. Bir süredir bu konuda eli titreyen iktidar yeniden kadınları derdest etmeye ya da en azından yollarda çevirip uyarmaya başladı. Bu durum da süreklileşir ve büyürse sanıyorum ki büyük bir moral bozukluğuna neden olacak. Bu nedenle İran'da devrimci hareketin Bence acilen toplanması ve kendi önderliğini yaratıp e, kukla önderliklerle arasına bir çizgi çekmesi gerekiyor. Geçen hafta Yüksek Mahkeme bazı idam hükümlerini bozdu ama bir grup gencin idam hükmü de kesinleşti. E, Tabi bu hükümlerin ne zaman infaz edileceğini kestirmemiz mümkün değil. Her an her sabah kara haberlerle uyanabiliriz. İran devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani 2020 yılının Ocak ayında Amerika'nın bir suikastiyle öldürülmüştü. Ee, Kasım Süleymani Irak'tan Suriye'ye Yemen'den ülke içine kadar birçok bölgede e, rejimin silahlı güçlerini kumanda ediyor. Özel operasyonları bizzat kumanda ediyordu. Ee, onun öldürülüşü İran İslam Cumhuriyeti'ni şoka sokmuştu. Devlet o sıralar öyle bir propaganda yapmıştı ki Süleyman'ın cenazesi milyonların katıldığı görkemli bir törene dönüşmüştü. Rejimin gözünde bir kahraman ve şehit olan Süleymani, direnişçi halkın gözünde ise uluslararası bir terörist ve nefret edilen biri. Bu nedenle rejim onun kimi kentlerdeki heykellerini korumak için silahlı nöbetçiler bile dikmek zorunda kalmıştı. Ee, ama o görkemli törenlerin üzerinden henüz 3 yıl geçmişken meydanlardaki sevgi gösterilerinin yerini öfke, lanet ve aşağılama almış durumda. Geçen hafta Süleyman'ın e, ölüm yıl dönümünde İran'ın her köşesinde eylemciler onun heykellerini, büstlerini, e, ona dair bannerları, pankartları ateşe verdiler ve Süleyman'ı için e, ağır hakaretler ettiler. Bu arada rejim e, büyük kapalı bir salonda e, yüksek katılımlı bir anma gecesi düzenledi. Bu gecede müzisyen Homay ve grubu Mestan bir konser verdi. E, ve Böylelikle Homay ve e, Mestan rejimin içerisi olduğunu, olduklarını tescil etmiş oldular. E, Homa'yı ve grubu Mestan'ı size daha önce tanıtmış ve şarkılarına da pek çok kez programlarında yer vermiştim. Ama o zaman e, doğrusu onların rejime bu ölçüde bağlı olduğunu bilmiyordum. Ne yazık ki. Hafta ortasında İranlı genç kadın sinema oyuncusu Terane Ali Dusti birkaç haftalık tutukluluktan sonra serbest bırakıldı. Ali Dusti'nin e, hapishane önünde çekilen görüntülerinde yüzündeki morluklar dikkat çekiyordu. Ama morali epey yüksekti. E, hali hazırda çok sayıda müzisyen ve oyuncu içeride ve yargılanıyor. Çok sayıda sanatçıysa yasaklı oldukları için ülke dışına çıkamıyor. Bu arada e, son dönemlerde devrimci ayaklanmalar sürecindeki olayları işleyen genç bir kadın sanatçının ölüm haberi geldi. E, Meryem Selimyan adlı bu genç kadının kaza sonucu öldüğü iddia ediliyor. Ama İran kamuoyu bu e, ölümü son derece kuşkuyla karşılıyor. E, son günlerde eylemci öğrencilere verdikleri destekten dolayı birçok üniversite hocasının da işine son verildi veya e, aylar boyunca maaş alamama cezasına çarptırıldılar. E, şimdi bir şarkı dinleyelim diyorum. Eğer İran virane bir hane değilse Ben bu viraneyi sevmiyorum. Ben seveceğim İran'ı kendim kuracağım diyor şarkı. Los Angeles'ta yaşayan İranlı muhalif sanatçı Daryush'un Ey Azadi, Ey Özgürlük şarkısıyla devam edeceğiz. Şarkının sözlerinin bir bölümünü başımız ağrımasın diye ne yazık ki çevirmeyeceğim. E, ama geri kalanının bir kısmı şöyle. Ey Özgürlük bir gün ülkemize gelirsen bize ölümden söz etme. Gitme mezarlığa. Mezarlık sondur, başlangıç olamaz. Ey özgürlük, bir gün ülkemize gelirsen, çocukların ellerinde koca silahlarla gelme. Çiçeklerle, öpücüklerle, kitaplarla gel. Bize yaşamdan söz et, açık pencerelerden söz et. Bilelim ki özgürlük bir nimet değil, bir sorumluluktur. Bizi kendinle tanıştır, senin hakkında çok şey bilmiyoruz biz. Adını mırıldanıyoruz sadece. Biliyorsunuz aslında bir müzik programı olan Fizan Ekspres'i bu süreçte daha çok bir haber ve yorum programına döndü. Her hafta sonu o haftanın gelişmelerini olabildiğince size aktarmaya çalışıyorum. Olaylar başlayalı beri de zaman zaman kimi yazılar yazıyorum ve bunları da radyomuzun web sitesinde yayınlıyorum. Dolayısıyla konuyla ilgili olan ama programı düzenli izleme olanağı bulamayanları bu yazıları okumaya davet ediyorum. Geçen hafta da böyle bir yazı yazdım. Burada kimi şeyleri aktardım ama aktaramadığım öğeleri de o yazıda bulabilirsiniz sanıyorum. E, muhalif sanatçı hakkında ölüm fermanı bulunan Şahin Necefi e, bu süreçte aynı zamanda bir e, aktivist olarak da yer alıyor. Ülke dışında olmasına karşın onu takip eden e, önemli bir e, insan grubu var. Onun söylediklerine kulak veren ve e, ciddiye alan. Şimdi Şahin Necefi'nin bir şarkısıyla devam ediyor olacağız. Mahremane. Perşembe günü İran'da rejim genç bir aşçıyı ansızın tutukladı. E, bu arkadaşın kişisel bloğunu kapattı. İşlettiği restoranı da mühürledi. Başarıyla yönetilmiş bu olağanüstü operasyonun gerekçesi ise bu gencin annesinden öğrendiği bir köfte tarifinin videosunu yayınlamasıydı. İran'da ayaklanmacı halk bir İHA saldırısıyla öldürülen Devrim Muhafızlarının komutanı Kasım Süleymaniye, Süleymaniye Köfte lakabı taktığı için oluyor bütün bunlar. İran'ın bir de Mirza Kasemi, Mirza Kassemi diye ünlü bir yemeği var ve eylemciler bu genç iyi ki onun tarifini vermemiş diye dalga geçiyor. Evet, diktatörlükler çılgın ve eğlenceli olabiliyorlar bazen. Şimdi de sevgili Tahere Felat'inin olayların ilk ayında seslendirdiği bir ezhune Cevanane veten, vatanın gençlerinin kanından şarkısı yorumuyla devam ediyoruz. İran'da olup bitenleri izlemeye ve elden geldiğince size aktarmaya devam edeceğim, ee, ama bu haftaki programı böylece kapatmış olalım. Ta habernameyi diğer Gol Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz. گُل زار اولوس تویی تا تاسکین که تویی که تنها For as much support, for as me, که جدال قدرتش مردونه است تا برای حق زنده بودن من ایستادی من به فردای تو نسل تو ایمان دارم به طلوع اولین تجربه آزادی. فردارو تو تاریکی نشودی هزاران ضربه سنگین زدن اما نلغانی تو رو از دور تماشا نه فقط این شعر ستایشگر شما استور ها مون فقط با فقط میشه سطایش کرد که ما فقط با یه کرد ما you